Aziz Nesin aramızda. Hazırlayan Nesin Yayın Evi. Sunanlar Emine Özacar ve Ali Hanca. Açık Radyo'da Açık Dergi içinde Aziz Nesin. Aramızda Köşesi'ni dinliyorsunuz. Bu hafta programın başında da söyledik. Daha önce yayınlanmış iki öykü kaydını tekrar size sunuyoruz. Bunlardan birincisi ilk program başladığında açık radyo stüdyolarına konuk olmuş. Genco sesiydi. Genco Erkal, Nereye Gidiyoruz isimli kitaptan bir bölüm okuyacak şimdi. raviyan Ahbar şöyle rivayet ve nakilan asar bu tarz üzere hikayet ederler ki Zaman evailde mi, yoksa zaman hazırda mı, memleketin birinde mi, yoksa dünyanın herhangi bir yerinde mi, her ne zaman, her neredeyse gayetle utanmaz ve arlanmaz ve tabiatı fevkalade madrabaz ve zekası son derece kıt ve akıldan sakat ve fakat, kurnaz mı kurnaz ve lafları dilli düdük ve kendisi hödük oğlu hödük bir kimesine var idi. Günahı ve vebali bilenlerin ve söyleyenlerin boynuna onun için derler ki dünyada analar doğuramazdı böyle bir hergele meğer ki bunun gibisi rastgele. Yüksek okuldan diploması var idi de katiyen kitap okumaz ve imzasını atmaktan başka yazı yazamaz ve Müslüman geçinirdi de Başı secdeye varmamış bir beynamaz ve nam ve makam-ı zişan ve pek çok madalya ve nişan sahibi ve zihnen perişan ve gayetle abuk sabuk konuşan ve akım derken okum diyen, sözlü meclisten dışarı öyle bir dangalak ve dal taban ve dal kılıç ve dal yaprak, Dal yaprak idi ki tarifi ve vasfı mümkün değildi Daima pür hiddet ve daima pür şiddet ve daima pür azamet öyle bir cenabet olup her zaman zartzurt ile ve şartçurt ile iş görürüz. Hikmetinden sual olunmaz. cenab mevlam her daim böylelerine yürü ya kulum dediğinden buna dahi yürü deyu buyurmuş ve haşa huzurdan bu sayın dangalak da öyle bir yürümüş, öyle bir yürümüş idi ki tutana aşk olsun ve en öne ve en ileriye geçmiş ve baş köşeye kurulmuş idi ve o memleketin halkı da onu başlarına taç ve münasip yerlerine tıkaç. Eylemiş idi ve haşa huzurdan bu hazretin adı dahi Sultan Palamut idi. Sultan Palamut'un saltanatında inim inim inlerken halk zorbalığın altında Sultan Palamut tahtında astı astık kesti kestik o zamanlar bir de ozan vardı başı her zaman dik ne ezilir büzülürdü ne eğilir bükülürdü zormanın karşısında dimdik. Sultan Palabut'un bir huyu vardı. Huyunu sevsinler. Dik olan her şeye ne derse düşmandı. Onun için bütün dikleri, dikilenleri ve diklenenleri hizaya sokup yamyazsa etti. Yastık adayıfına döndü memleket. Bir tek kişi kaldı o ülkede zorbalığa diklenen o dik başlı Ozan. Şimdi Sultan Palabut tilki mi tilki? ozanı baş eğdirecekti sanki. Konuk diye çağırdı sarayını Ozan'ı tavlamak için. Ozan tınmadı. Ne tuzaklar kurdu, ne tuzaklar. Ozan'ı avlamak için Ozan zokaları yutmadı. Sonra başladı türlü baskılar, sorgular, yargılar, sürgünler, zindanlar. Ozan bunları da takmadı. Öyle bir kızdı, öyle bir kızdı ki Sultan Palamut, yerde kara toprak, gökte kara bulut. Topladı bir araya bütün pürüfüsörlerini ülkenin ve şöyle seslendi onlara... Hepinizin sakallarını, bıyıklarını kestirmedin mi? Nerede yaşarsa bir umut, tankla, panzerle bastırmadın mı? Baş kaldıranları beslemektense hepsini gencecik astırmadın mı? vatan satını dikensiz gül bahçesi ve dikenli tel tarlası yapmak için korku fırtınaları estirmedim mi? Öyleyse şimdi düğmelerinizi ilikleyin ve beni iyi dinleyin. Bulmanızsınız ki öyle bir teknik o dik başlı ozan sonunda düşmeli yenik. Huzuruma girerken başını eğmeli. İşte böyle sizler gibi başı yere değmeli. Bu görev Hepinizin, sizlere kırk gün izin, yiyin, için, her şey sizin. Yeter ki huzuruma girerken o Ozan'a baş eğdir. Profesörler yan gelip yattılar ama bilimsel. Devirip küfeyi uydular ama bilimsel. Sorun da buldular Ozan'a baş eğdirmenin yöntemini. Şimdi Sultan Palavut Sarayı'nın Salonun da tahtında oturacak. Salonun kapısı öyle alçak, öyle alçak, öyle alçak yapılacak. Ozan kapıdan girmek için başını eğmek zorunda kalacak. Böylece Sultan Palamut'un huzurunda alçalacak. Profesörler buluşlarını bildirince, Sultan Palamut boğuldu sevince. Sultan Palamut'un tahtını daha da yükselttiler. Yüksek mi yüksek? Bir kapı yaptılar salona. Alçak mı? Alçak. İşte Ozan bu kapıdan sokulacak. Erik başını iki büklüm olacak. İki silahlı muhafız saldılar. Araya ozanı tutuklayıp getirdiler saraya. Ozan görünce kapısını salonun anlayıp maksadını onun arkasını kapıya dönerek eğildi. Kapıdan öyle girdi. Sultan Palamut'un beti benzi uçmuştu kıçıyla girince salona ozan Kaldırıp dik başını konuştu. Kıçımla verdim sereverans. Başlayınız beni excelans. Çünkü bir hazreti dangalak zorla geçmişse başa, Kıçıyla selam vermek düşer her onurlu yurttaşa. Ey benim koyun gibi mazlum, Kuzu gibi masum yurttaşlarım. Ey bükemediği eli öpen, Ey etek öpmekle etekleri aşınmayan yurttaşlarım! Bir üsttekine kuzu, bir alttakine canavar kesilen yurttaşlarım! Her masaldan alınmalı bir ders. Ne yapalım ki kimileri derse anlıyorlar ters. İstemiyorsan zartzurttan buyrultu, alkışlama öyle her zartzurtu. Aldanıp alkışladığın sanarak yiğit, Bir de bakarsın ki bir uyuz it. Zannetme ki daim bir eşekçesine siz her anırdıkça hu çeker millet. Alkış beklerken siz eşekçesine verir hakkınızı yuh çeker millet. Efendim sırası gelmişken. Zat hastalığı ve tedavisi üstüne de birkaç söz söylemek uygun düşecektir e, sanıyorum. E, tıbbi literatürde zat hastalığı üç değişik biçimde e, görünmektedir. Zatürre, Cemp ve zata ali. Konumuz olan zat ali hastalığı daha çok bendeniz olan, ortamlarda e, e, görülmektedir. Yani bir şahsın zatali hastalığına yakalanması için öncesinden çevresindekilerin bendeniz hastalığına yakalanması gerekir. Yani bir başka deyişle bendeniz olmayan yerde zatali de görülmez. Şimdi efendim hastalığın belirtisi. Zatali hastalığının ilk belirtileri burunda görülür. Evet o burun yavaş yavaş büyür. Hastalığın hat safhasında o burun o kadar büyür ki yani hasta tümden bir burun olur çıkar ki bu dönemde zaten artık hastaya zat hali falan değil düpedüz zatı devletleri denir. Allah kimsenin başına vermesin son derece antipatik bir ekselans hastalığıdır. Ve burun büyümesinden başka hastada böyle bir kasılma bir gerilme. Göğsünü ve göbeğini ileriye fırlatma, kellesine geriye atma halleri görülür. Konuşurken karşısına gelen değil daha çok duvarlara ve tavana bakar. Açık havada ise ağaçların tepelerine, bulutlara bakar. Bakar, bulutlar geçer o bakar. Bakar ama baktığı yeri görmez. Neden? Çünkü oraya bakıyor ama o arada zihin sürekli olarak ıı, hiçbir şeyle meşguldür. Daha çok gezinerek konuşur. Konuşurken elini pantolon ceplerine sokup sanki yalnız onda varmış gibi bir yerlerini karıştırırken reklam, bunları geçelim bunlar önemli değil ayrıntılar sayılır. Şimdi efendim hastalığın tedavisine geliyoruz. Zatali hastalığının tedavisi hemen hemen olanaksızdır. Onun için daha başlangıçtan bu hastalığa yakalanmamaya çalışmalıdır. Zamanla durmadan artan hastalık öldürücü değilse de İnsanı insanlıktan çıkarır. Tedavi için bir tek yol vardır. Zat haliler kasıldıkça onlara gayet sert bir hıştır çekerek şok tedavisi yapılmalıdır. Evet Genco Erkal'dan Nereye Gidiyoruz? Öyküsünü dinlediniz. Şimdi ikinci öyküyü sunuyoruz. Ee, Fatih Dönmez ve Serkan Keskin'in seslendirdiği Rıfat Bey Neden Kaşınıyor? isimine öykü geliyor. Buyurun, alo, buyurun. Ben Kemal Rıfat Bey ile mi konuşuyorum? Aa Kemalciğim sen misin canım? Günaydın, günaydın canım efendim. Günaydın Kemalciğim, günaydın, merhaba, merhaba. Merhaba üstadım, nerelerdesin ay iki gözüm aşk olsun, bir arayıp bir sorduğun yok. Ah Kemal ah, vallahi billahi. Ne oldu Rıfat'cığım, kaç gündür ortalarda göründüğün yok? Vallahi hiç, çok merak ettim. Hiç sorma Kemal, hiç sorma. Vali Bey'in davetinde de göremeyince vallahi merak ettim. Akşamları kulüpte de görünmüyorsun. E sen olmayınca da bezin tadı çıkmıyor. Sorma, sorma, sorma, sorma canım halimi. Sorma bir bilsen halimi. Cemile sana ziyafetinde de yoktun. İnsan bu kadar zaman dostlarını aramaz mı ya o? Ya haklısın, haklısın ama işte. Cumartesi gecesi Vedat Beylerdeydik. Hanımı bir uskumru dolması yapmış, ağzınıza layık. Yerken de hepsini andık vallahi. Eksik olmayın efendim, eksik olmayın. Hele Osman Beylerdeki paça. Yani ben hayatımda böyle güzel paça yemedim.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 sunanlar Emine Özacar ve Ali Hancı Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41